Derai malumat size gönderildi. Büyük Doğu'nun 29. sayısında Lozan'ın iç Yüzü diye yazılan makaleden. İngiliz murahhas heyeti reisi Lord Gurzon nihayet en manidar sözünü söyledi. Dedi ki: Türkiye İslami alakasını ve İslami temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa bizimle hulus birliği etmiş olur ve Hristiyan dünyasının hürmet ve minnetini kazanır, biz de kendisine dilediğini veririz. Lozan'da Türk Mürahhas Heyeti Başkanı bulunan ve henüz hakiki kasıtları anlayamayan İsmet Paşa, bir aralık bütün Hristiyan emellerinin Türkiye'yi mazisindeki ruh ve mukaddesatı kökünden ayırmak olduğunu sezdiği halde, şu gizli ivaz ve teminatı veriyor ve diyor ki, Eskiden beri kökleşmiş ve köhne engellerden yani anane İslamiyet'ten kurtulmak hususunda besledikleri yani İsmet'in beslediği azmin, inkar edilmez delilidir. Harfi harfine iktibas ettiğimiz bu sözlerle, Türk başmurahasının yani İsmet'in, eskiden kökleşmiş ve köhne olmuş engellerden kurtulmak hususunda, Türk milletine beslediği kat'î azimle ne kastettiğini ve bunu hangi maksat altında İslamiyet düşmanlarına ıvaz diye takdim ettiğini sormak lazımdır. Konferansın birinci defasında, Türk başmurahası, bizzat karar vermek vaziyetinde olmadığı ve büyüğüne yani Mustafa Kemal'e bildirmek zorunda olduğu için, memlekete dönüyor, kendisini Paşa'dan Ankara'ya götüren tren ve devlet reisini Mustafa Kemal İzmir'den Ankara'ya götüren trenle Eskişehir'de buluşuyor. Bir arada ve baş başa seyahat, sonra Ankara gizli meclis toplantıları, fakat esas meselelerde daima baş başa Mustafa Kemal ile İsmet beraber içtimaları ve karar, din öldürülecektir. Lozan konferansının ikinci sayfesi Artık her şey, Türkiye hesabına çantada hazırdır. Yani dini terk ile her şey yapılacak. Yeni Hizbin, Kemalizm ve İsmet hükümeti bundan böyle, bu millette İslamiyet'i katletmek prensibiyle hareket etmekte, hasım dünyanın kumandanlarından yani düşman ehli salip kumandanlarından dini vurmakta daha hevesli olduğu ve örnekler vereceği ve bilhassa hudud dışı değil de, hudud içi ve milli irade yaftası altında çalışacağı şüpheden vârestedir. Nihai vesika, Lozan Muahedesinden sonra, İngiltere avam kamerasında, Türklerin ne için tanıdınız diye yükselen itirazlara, Lord Gürzon'un verdiği cevap. İşte asıl bundan sonraki Türkler, bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz. Yani Mustafa Kemal ve İsmet'in verdikleri karar, Türk milletini İslamiyet ve din ciyetinden öldürmek kararıdır. Artık bunun üzerine her şey apaçık anlaşılıyor değil mi? Gizli Anlaşmanın Entrikası Türklere dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla, Sunni istiklâl işinde gizli anlaşmanın müessiri, tek kelimeyle Yahudiliktir. Buna memuru müşahhas kimse de. Şimdi Mısır haham başısı bulunan Hayim Naumdur. Bu Hayim Naum, bu korkunç teşebbüse evvel Amerika'da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizma şeflerine Türkün maddesini serbest bırakmaları buna mukabil ruhunu ta içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır. Yani masonluk asabı Kur'an'ın ahkamını kaldırmak milleti dinsiz yapmak, Hayim Naum, müthiş planının zeminini Amerika'da hazırladıktan sonra İngiltere'ye geçmiş ve halis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur. Siz Türkiye'nin mülki tamamiyetini kabul ediniz, onlara ben İslamiyeti ve İslami temsilciliklerini ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüd ediyorum. Aynı Hayim Naum, Türk, murahhaslar heyetine müşavir sıfatıyla sokulmanın da yolunu bulmuş, yani Mustafa Kemal ve İsmet'i kendine dost bulmuş, onun için üçü birleşmiş ve artık arada santralın intizamla işlemesine hiçbir mani kalmamıştır. Hayim Naum o sırada Ankara'ya kadar da uzanarak planın muvaffakiyeti için gereken en mühim ve merkezi şahıs nezdinde yani Mustafa Kemal yanında emin bulunduğu tesirinin derecesini ölçmek istemiştir. Öyle ki bu tesir Mahut mevzuda Hayim Naum'dan daha heveskar ve gayretli bir İslamiyet düşmanına tesadüf etmekle muradına ermiş ve artık türkü içinden vurmanın planını gerçekleştirmek için her unsur tamamlanmıştır. İşte bu ehemmiyetli vesika, tam tamına Risale-i Nur tercümanının 40 küsür sene evvel hadisi i şerifin ihbarına dair beyan ettiği hadiseyi tasdik ettiği gibi ve Şeriat-ı ihanet eden o dehşetli şahsın mühim bir kuvveti Yahudi olduğu, Yahudi olan Lord Gurzon ile Hayim Naum o ihbarın hakikatını gösterdiklerini ve 25 seneden beri Nurcuların imhasına keyfi kanunlarla dehşetli zulümlerin hikmetini tam gösteriyor. Çok aziz, çok mübarek, çok sevgili, çok müşfik üstadımız efendimiz hazretleri. Mucizatlı ve ismi celal altın ile yazılı, yaldızlı Kur'an'ı Diyanet Riyaseti Afyon Mahkemesinden getirtmiş ve dünkü gün İstanbul Mushaflar İnceleme Heyetine göndermiştir. Heyet tetkikten sonra neşrinin lüzum ve elzem olduğunu tasdik ederek geri iade edecekmiş. Hem Akşehirli kahraman Ahmet Altın kardeşimizin daha evvel bir suretini siz sevgili üstadımıza gönderdiği ve Diyanet reisliğine yazdığı istidasını, Diyanet riyaseti Müşavire heyeti tetkik etmiş. Bunun üzerine siz sevgili üstadımızın, Diyanet riyasetine hediye ettiğiniz iki takımın birisini Müşavire heyetine tetkik için verecekler. Diyanette nurların lehinde çalışan muhterem kardeşimiz var. Hakikaten sevgili üstadımız... Baştan başa zulmetli, kararmış olan Ankara şimdi pek çok değişmiş ve gittikçe değişmekte. Saçılan zehirler ve kendisine karşı gençliğin tezahüratı tesirini kaybetmiş. Sungur. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela bin berekallah. Hem sözler mecmuasının güzel ve sıhhatli olmasına ve müsaderedeki mecmuaların imhadan kurtulmasına numune olarak bir kısmını elde etmenize binler maşallah ve elhamdülillah deriz. Saniyen, benim namıma gelen mektuplara Medrese-tü Zehra erkanları münasip tarzda benim bedelime cevap vermelerini onlara havale ediyorum. Ez cümle Ankara'da Osman Nuri kardeşimiz oranın bir Hasan Feyzi'si hükmünde nurlara tesirli hizmet ve benim için hanesi yanında bir menzil yapması ve hastalığım zamanında güya hastalığımın tahfifine Hasan Feyzi gibi yardım eder gibi kendi hastalığına memnun olmasına çok minnettarım. Fakat kitaplarımızı mahkemeden almadığımızdan burada bekliyorum. Kur'an'ımızı ve bazı mecmualarımızı tab zamanında orada bulunmak istiyorum. Fakat şimdi burada çok lüzumlu işler olduğundan gidemiyorum. Gücenmesin. Eğer o orada olmasaydı benim gitmem lazımdı. Fakat o bana ihtiyaç bırakmıyor. Allah razı olsun. Hizmeti Nuriyede onu muvaffak etsin. Halep'te İhvan-ı Müslimîn azasının bana yazdığı tebriğe mukabil onu ve İhvan-ı Müslimîn'i ruhu canımızla tebrik edip binler berekallah deriz ki İttihad-ı İslam'ın Anadolu'da Nurcular ki eski İttihad-ı Muhammedî'nin halefleri hükmünde ve Arabistan'da İhvan-ı Müslimîn ile beraber hakiki kardeş olan Hizbül Kur'ani ve İttihad-ı İslam Cemiyeti Kutsiyesi dairesinde çok saflardan iki mütevafık, ve müterafık saf teşkil etmeleriyle ve Risale-i Nur ile ciddi alakadar ve bir kısmını arabiye tercüme edip neşretmek niyetleri, bizleri pek ziyade memnun ve minnettar eyledi. Benim bedelime, ihvan-ı müslimin cemiyeti namına, bana tebrik yazana cevap verirsiniz. O taraftaki nur şakitlerine ve nur eczalarına, himayetkârâne alakadar olsunlar. Salisen, Atabeyli Metin ve ciddi bir kardeşimiz Abdullah Çavuş'un yazdığı mektubu tasdik ediyorum. 40 sene evvel hadislere verdiğim mananın yeniden bu zamanda tevilli görünüyor. Muannitler dahi itiraf etmeye mecbur oluyorlar ve istibdad-ı mutlakın cehennemi azabını dünyada da çekmeleri Sirac'un Nur'un beşinci şuaı ile verdiği haberleri zaman tasdik ediyor hem Samsunlu İhsanın samimi mektubu gösteriyor ki, buraya gelen tam bir takım nur eczalarını kendine alan Samsun'un bir mebusu, o havalide nurlu bir uyanmak ve intibaha vesile olmuş ki, böyle ihsanlar yetişiyor. İhsanı o zat ile beraber dualarımıza dahil ediyoruz. Rabian, 29. Sözün keramet elifiyesi hakikaten harika olduğu gibi, makine ile bu tarzda bu kadar güzel çıkması, yazanın da bir harikasıdır. Umuma selamlar, el-bâkî el, -baki hu -el -baki hasta ve memnun kardeşiniz, Sayit Nursi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu ebeden daima. Nurculara ehemmiyetli bir müjde. Evvela, 40 seneden beri takip ettiğim ve Sultan Reşad'ın yirmi bin altın ve eski müstebitler hükümetinin millet meclisinde 163 mebusun imzası ile elli bin banknotu Küşadı için tahsisat verdikleri hem alemi İslam'ın hem şarkın hem bu milletin en mühim bir işi olan Van vilayetinde Camiül ezher gibi bir İslam fununu ve büyük üniversitesi olan Medrese'tü Zehranın yapılması lüzumunu yeni hükümetin reisi de anlamış ki büyük memleket işleri içinde sizlere müjde olarak gönderdiğim aşağıdaki haberi vermiş. Fiilen yapılmasa dahi bu mananın anlaşılması büyük bir fale hayırdır. İşte mecliste Reisi Cumhur Büyük İşler sırasında ehemmiyetli nutkunda bu gelen fıkrayı söylemiş. Van Havalesi'nde Doğu Üniversitesi'nin kurulması için marif vekaletinin tetkikatına giriştiğini söyleyen Celal Bayar demiştir ki Doğu vilayetlerimizden olan Van'da böyle bir irfan müessesesinin kurulması için bütün müşkilat iktiham olunmalı ve önümüzdeki bütçe yılında işe başlanmalıdır, demiştir. Demek tarihçi hayatı takdim eden genç üniversiteliler, bir derece nur risalelerinin kıymetini reise ihsas etmişler. Saniyen, Reis-i Cumhur'un bu çok ehemmiyetli fıkrası, Risale-i Nur'un bu memlekette ve bu vatanda ettiği ve edeceği çok kıymetli hizmetlerinin anlaşıldığına bir emaredir. Ve Nurcuların bütün çektikleri zahmet ve Nur'un müsaadereleri bu büyük neticeye vesile olması cihetiyle şekva değil, şükretmelidir. Aziz Sıddık kardeşlerimiz Ziya ve Muhsin, Üstadımız diyor ki, Eşref edip kırk seneden beri iman hizmetinde benim arkadaşım ve Sebil-ü makale yazan ve şimdi vefat eden çok kıymetli kardeşlerimin mümessili ve hakiki İslamiyet mücahitlerinden bir kardeşimdir. Ve nurun bir hamisidir. Ben vefat etsem de eşref edip nurcular içinde bulunmasıyla büyük bir teselli buluyorum. Fakat nur risalelerinin ve nurcuların siyasetle alakaları yok ve Risale-i Nur rızayı ilahiden başka hiçbir şeye alet edilmediğinden mümkün olduğu kadar Risale-i Nur'un mensupları içtimai ve siyasi cereyanlara karışmak istemiyorlar. Yalnız Sebilür Reşat, Doğu gibi mücahitler iman hakikatlarını ehli dalâletin tecavüzatından muhafazaya çalıştıkları için ruhu canımızla onları takdir ve tahsin edip onlarla dostuz ve kardeşiz. Fakat siyaset noktasında değil. Çünkü iman dersi için gelenlere tarafkirlik nazarıyla bakılmaz. Dost düşman derste fark etmez. Halbuki siyaset tarafkirliği bu manayı zedeler. İhlas kırılır. Onun içindir ki Nurcular emsalsiz işkencelere ve sıkıntılara tahammül edip nuru hiçbir şeye alet etmediler. Siyaset topuzuna el atmadılar. Hem Nur risaleleri küfrü mutlakı kırdığı için küfr mutlakın altındaki anarşiliği ve üstündeki istibdad-ı mutlakı kırdığı cihetle bir nevi siyasete teması var tevehhüm edilmiş. Halbuki Nur'un tercümanı bir tek meseleyi imaniyeyi dünya saltanatına değişmediğini mahkemelerde dava edip 25 sene tarzı hayatıyla ve emarelerle ispat etmiştir. Elbaki hul -el kardeşleriniz Sadık, İbrahim, Zübeyir. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela bütün ruhu canımızla sizin faaliyetinizi ve muvaffakiyetinizi tebrik ediyoruz. Benim bütün elemlerime ve hastalıklarıma ilaç, Medreset-ü Zehran'ın faaliyetinden ve muvaffakiyetinden ileri geliyor. Saniyen, asay Musa'nın Arapça'ya güzelce tercümesi için bir pusula yazmıştım. Bugün Ankara'ya giden Zübeir ile Seyyid Salihe gönderecektim. Hem Tarsus'ta mütekaid bir zabitin samimi bir mektubuyla, Risale-i Nur'dan bazı kitabı istediğine dair mektubunu, onu da Ankara yoluyla size gönderecektim. Birden Antalya, Elmalı'nın gayet halis nurcuları namına, hem kendisi haremiyle beraber Afyon'a kadar gelen ve orada nurların neşrine vasıtı olan İbrahim Efendi, birden şimdi geldi, ben de onunla size gönderdim. Umuma selam.